Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Burak Asil İskender yanımda. Merhaba. Nasılsın? Merhabalar. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, önceki yine zaman ayırdığım için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, siz de kuş seslerini duyuyorsunuz büyük ihtimalle. Şu anda e, Sümerbank'tayız. E, Abdullah Gül Üniversitesi'nin gelecek kampüslerinden evet. bir tanesindeyiz. E, onunla ilgili konuşmaya başlayalım ama öncesinde istersen e, şeyden bahsedelim. Hani sen neler yapıyorsun e, Kayseri'de? <gülüyor> ee, uzun zamandır tabii Kayseri'deyim e, ama şimdi çok heyecanlı işlerle uğraşıyoruz. Bir kere e, yeni bir üniversite kurumuyla kurumuyla uğraşıyorum ama ön ötesinde beni heyecanlandıran e, hem üniversitenin bütün o yapılanmasının içinde olmak ve başından itibaren de iyi bir mimarlık okulu hı hı. planlamak ve Yaklaşık bir 15 yıla yakın bir akademisyenlik deneyimim var. Bunun bir kısmı Erces Üniversitesi, sonra Artıklı bir miktarda işte yurt dışında bir okulda kısa süreli bulunma şansı yakaladım. Yani Bütün o deneyimler üzerinden başka tür bir mimarlık eğitimi nasıl olur onu bir taraftan tartışıyoruz. Bütün onunla birlikte bu işin üniversitenin yapılanması için de nasıl olacağına dair ee, sıkı tartışmalar yapıyoruz. Hı hı. Ee, hı hı. Kampüsü planlıyoruz her şimdidesinde. Acaba benim için çok daha heyecanlı bir şey. Ee, doğup büyüdüğüm Sümerbank kampüsünün üniversite kampüsü olarak yeniden planlanması. Biraz anlasana burayı burası nasıl bir yer? Kayseri'nin biz neresindeyiz? Hani hiç buraları ee, bilmeyenler için. E, biraz. Biz şu an Kayseri merkezindeyiz. Hı hı. Ee, ama tabi hani şu anki kabaca Kayseri'yi kabaca bilenler için söyleyeyim Cumhuriyet Meydanı şu an bizim hani yaklaşık 2 kilometre uzağımızda yani yürüme mesafesindeyiz. 1935 e, tarihinde kurulmuş bir e, ...Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sanayi fabrikası burası. <gülüyor> ee, kökü... Bir, bir, ...İzmir İktisat Kongresi'ne gidiyor. Devletleşme politikalarına dayanıyor. Aslında burada bir kent kuruluyor... Her şey ülkesinde, 35'te. Yeni bir sanayi hamlesi... ...modernleşme hamlesi devam ettiriliyor... ...bununla birlikte. Ama sadece bir fabrika değil. <gülüyor> ee, i̇çinde... ...işte konut tabii ki var. Ee, önemli değişikliklerle... ...konut planlaması devreye giriyor... Ee, onunla birlikte tiyatrosundan yüzme havuzuna, spor tesislerine, e, yani her türlü rekreasyon içeren bir e, kent planlanıyor. Hı hı. E, bu yapılırken de tabii çok çağdaş, o dönemin e, mimarlık ve şehircilik yaklaşımıyla şeyler üretiliyor. Koca bir kampüs de. Evet, evet. Yani işte kuruldu. 35'teki ilk şey 976 bin gibi bir e, planlamasının içinde kılınmış. Hı hı. Şu an tabii bizim içinde bulunduğumuz alan 380 bin metrekarelik kısım bir de 120 metrekirlik lojmanların bir kısmını dıştaki lojmanları bu işe dahil ettik elimize kalan da devam ediyoruz. Bir zaman içinde aslında fabrika ellilerden itibaren bu 900 küsür binlik alanı parça parça devretmiş çalışanlarına vermiş kooperatif kurdurmuş yeni mahalle bebek evler Gazi osman gibi yerler burada kurulmuş. Sonrasında bir takım işte süreçler yaşanmış. Peki şu bir an. yandan burası yani e gelip görürler herhalde daha sonrasında. Aa, burası mi? dev bir orman bir yandan evet, aslında. Kentin yani? aslında akciğerleri e neredeyse yani işte 35'ten bu yana e belirlilıklarla dikilmiş yeşillendirilmiş bir kampüs. Evet. Ee, Buraya çok çok geldiklerinde şanslıyız. ilk anda binaları göremeyecek olanlar şaşırmasınlar. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu kadar bahsedilen yapılar nerede diye biraz aralara girip onları keşfetmek lazım. Özellikle ana giriş kapısından girdikten, <gülüyor> girdikten sonra bayağı bir aramanız lazım onları. Mimarı peki kim? İvan Sergei Nikolayev Moskova Devlet Üniversitesi'nde görev yapmış bir mimar. Özel bir özel bilinçli seçim o dönem aslında birkaç kişiyle çalışılıyor. Ruslar, İngilizler, Almanlar İtalyanlardan teklifler alınmış. 1930'lardan itibaren çeşitli dönemlerde insanların ilk gittiğini, ülkede yani bu iş nasıl yürütülür, nasıl yönlendirilir diye çalışıldığını biliyoruz. Elimizdeki kayıtlar bu çok net gösteriyor ama Kayseram öncelikle tercih edilmiş. Bütün raporlarda bu var. Karar meclis On kadarı. Onun önceliği ne acaba? Yani Dokuma, ham maddeye yakın değil. Hayır ham maddeye yakın değil pamuk yok. Yani pamuk Adana'dan geliyor. İpik üretiliyor. İpikten işte dokunmaya dönüştürüyor. Hı -hı. Bez üretiliyor. Sümerbank bez fabrikası. Evet. işte burası. Tam üreticisi diye geçiyor. Ee, bir miktar aslında şeyi kurmak hani bu, bu yerli mallar haftasına kadar uzanan e, ülke içindeki belli, nokt e, belli noktalarda bir takım girişimlerle ekonomiyi canlandırma hareketi e, kaynağın çok da yakında yapmayarak e, yeni bir a üretiyor yani ticaret ağı e, üretiliyor böylece işte malların dönüşümü ekonominin kalkması gibi alt sebepler var. Peki bu şimdi bu kampüs yani bir, bir, bir, bir üretim alanı buna şimdi de üniversiteye evet. dönüştürülmesi lazım. İstersen biraz ondan bahsedelim yani mimarlık odağından da olabilir ya da üniversitenin diğer tüm fakülteleriyle genel yaklaşımı ee, burayı nasıl sahiplenecek? Yani yeni fikirler ne mesela? Burada? Şöyle, şey, ne e, şimdi bir açık kampüs planlıyoruz. Bu tabii yani denenmiş modeller var. Türkiye içinde bir iki yer var. E, ama e, herhalde bu ölçekte Anadolu'daki ilk kampüs hı hı. olacak. E, Bizim iki kampüsümüz var. Biri Sümer Kampüsü, diğeri de Abdullah Üniversitesi'nin işte Malatya yolu üzerindeki kent merkezine görece uzaklıktaki Mimar Sinan Kampüsümüz. Mimar Sinan Kampüsü yeniden yapılıyor, sıfırdan planladığımız bir yer. Ee, ama Sümer Kampüsü bizim için çok değerli çünkü kentteki aslında dokunduğumuz nokta, kentin içindeyiz. Ee, burası bizim imajımız yani ilk görünürlüğümüzü sağlayacağımız yer. Biz burayı bir açık kültür alanına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Evet içinde mutlaka eğitim birimleri olacak. Bir takım fakülteler ve bölümler burada hizmet verecekler. Ama onun ötesinde kentle ilişkiye geçtiğimiz, işte sürekli eğitim merkezimizin bizim bir takım birimleri, kültür merkezlerimiz, bir takım etkinlik alanlarımız, gençlik odağına oda, hedefleyen ona odaklanan bir takım faaliyet alanlarıyla sürekli etkinleşim içinde kalacağımız bir kampüs örgütlüyoruz. Ben yani dışarıdan tabii ilk bakıldığı zaman işte bütün bu binaların böyle küçük sınıflara bölüneceği bilmem ne yapılacağı gibi bir düşünce oluşabilir. Hiç böyle bir düşüncemiz yok. Daha üst ölçekte yaklaşarak yani burayı bir açık müze olarak nasıl kullanırız tartışması hep var. Bunun zaten ilk örneği yani bütün bu süreci iyi yönlendirmek için 1960'te eklenmiş bir depo binasını üzerini ve çevresini yeniden yapılandırıyoruz. Yeni bir ek bina inşaatım sürüyor. O işte bu yıl yetişecek öğrencilerimizi alacağız ya da hemen ardından devreye girecek değilim. Eee EA ile çalıştık. E, süreci yönlendirdik. Yani yeni bir ekimiz var. Böylece derslikleri ve öncelikli ihtiyaçlarımızı orada toparlayıp hem restorasyon sürecini daha sağlıklı yürütmeyi hem de dönüştürdüğümüz alanları daha etkili kullanmayı planlıyoruz. Peki şeyi anlatsana biraz Şimdi bu yeni kurulan bir üniversite evet. ve bunun yani mimarlık fakültesi odağında e, gidelim istersen senin de aktif olarak kurulumunda sadece mimarlık fakültesi değil tabii ki. Yani üniversitenin içindeki farklı birimlerle tasarım pratiğinin ya da tasarım eğitim anlayışının bir arada yeniden belki formüle edileceği yaklaşımlar var. Yani biz bunları tabii ki önceden biraz Konuştuk evet. yani e, rektörümüz de vardı. E, onunla da bir, bir konuşma fırsatımız oldu. Ama bunları biraz istersen detaylandırın En basitinden tasarım alanından girelim istersen. Sonra da üniversitenin yurtdışı bağlantıları olacak mı? Açım, yani Anadolu'da Kayseri gibi önemli bir noktada bu üniversitenin getireceği mimarlık alanına özellikle. Çok şey var. Yani, var. Bir kere... E, Abdullah Üniversitesi bir teknik ve teknoloji ağırlıklı bir üniversite olarak yapılınıyor. Tabii bunun zaman içinde nasıl değişeceğini ya da ne, nelere dokunacağını biz de kendimizde tartışıyoruz. Ama şimdilik ana hedefimiz mühendislik, mimarlık ve işte sosyal bilimlerde etkili olabilmek. Tasarım bu işin odak noktasında mühendislik için de çok önemli. Bu noktada mimarlık tabi bir miktar öne de fırlıyor. Çünkü kendi altyapısını kurması gerekiyor. Mühendislik ilişkisini yeniden tanımlıyor. Aslında bir devrim kendi alanında. Yani önemli bir eğitim projesi. O sağladığı çok olanaklar var. Yurt dışı ile çok sıkı bağlantılar içinde. Yakın zamanda işte biz mimarlık bölümü olarak e, Illinois Institute of Technology ile, IIT ile bir ortaklık anlaşması imzaladık. Devam eden ilişkilerimiz var. Bir iki okul daha var. Yani i̇simlerini şimdi burada pat diye söylemeyeyim. Hı hı. Yakın zamanda onlar da duyuracaktır. Yüksek lisans programları hazırlıklarımız var. E, ana mesele günün 3. E, nesil bir üniversite olarak yapılanması. Hı hı. Yani networkler kurarak hem kendi çevresiyle hem de e, Doğu ve Batı ekseninde yeni ilişkiler ağlarıyla, akademi ve iş dünyasıyla e, yeni bir üniversite modeli aslında planlıyoruz onun için çalışıyoruz bu, bu tabii bir miktar geçmişiyle konuşabilmemiz gereken bir durum bugünkü ne kadar ki üniversitelerin geldiği nokta işte hepimizin bir takım deneyimleri var akademik dünyada rektörümüzden ya da işte hepimize kadar Onun üzerine yeni bir model örgütlemeye çalışıyoruz birçok şey ilk defa gündeme gelecek örneğin bizim kendi planımızdaki mimarlık eğitimi Türkiye'de denenmemiş ya da ilk kez denenecek diyelim ee, bir takım özgünlükler barındırıyor. Deneyim ağırlıklı bir eğitim yapacağımızı söylüyoruz. Ee, bu noktada zaten dersin sorumlusu da öğrenenin içine giriyor. Deneyerek öğrenme, deneyerek yapma ama arkasında çok ciddi kuramsal bir altyapıyla bunu yapma gibi bir takım hedeflerimiz var. Ee, bir takım modeller inceledik. Ee, işte... Amerika'dan yine örnekler vereceğim bir süre Stanford'la çok sıkı bağlarımız var. Gittik orada kaldık, yapılanmayı inceledik, oradan buraya geldiler. Bütün o ilişki şamasını yeniden örgütledik. Hem Amerika'daki sistemin içinde özel ve devlet üniversitelerinin state işte o providing enterprises'ı çok ciddi biçimde gözden geçirdik. Avrupa'daki örneklerle sıkı dayanışmalar yaptık. Yeni bir model örgütlemeye çalışıyoruz. Bu bütün anlattıklarının aslında senin eğitimci olarak ya da bir akademisyen olarak bu yeni dönemdeki belki yani evet. kendi jenerasyonunla beraber getirilen bu üniversitede örgütlenmesi yeni yaklaşımların da aslında ipucunu veriyor. Ee, ben öyle bir fazlasıyla şey Fazlasıyla veriyor. Çünkü hani e, genç bir üniversite yani yeni bir üniversite ama genç insanlarla da devam edecek gibi görünüyoruz. Deneyimli insanlar tabii ki bu işin içinde olacaklar. E, ama öğrenciye dokunabilen onlarla birlikte hareket edebilen esnek bir takım modeller üzerinde çalışıyoruz. Eğitimci yani dersler başlayınca bunu konuşmak çok daha rahat olacak. Şu an e, bunların her biri bir takım tabii projeler, ufak denemeleri evet. var. Deneyerek tabii konuşuyoruz. Hı hı. Bir takım workshoplar ya da katıldığımız etkinliklerde ya da yurt dışında ilişkide olduğumuz üniversitelerde takım dersler vererek bunları deniyoruz. O bilginin akışını sağlamaya çalışıyoruz. Bu birkaç yıl içinde daha rahat anlatacağız, daha görünür hale gelecek bir sistem olacak. O zaman da yeni gelip tekrar evet, burada bunların sıra konu. Konuşmanız <gülüyor> gerekiyor. Mimarlık evet. proteinin içerisinde yaptıkların var. Hem eğitim alanında yaptıkların var. Hem araştırma ve yayın alanında yaptıkların var. Bir de TOL diye bir dergi var. Evet. Şimdi. <gülüyor> Bu da bir gerçek Tol'u yani. <gülüyor> Yaksayamayız burada. Kayseri için önemli bir yayın. Aslında sadece Kayseri için değil. Tüm Türkiye'deki mimarlık alanı için önemli bir medya, mimarlık medyası. Biraz ondan bahsedip Kayseri'yi çekiştirelim mi azıcık? Yani buradaki mimarlığı, <gülüyor> kenti. O zaman önce Tol'dan başlayalım. Evet. Tol şu an bilmiyorum herhalde bir uyku döneminde. Ben yaklaşık iki yıldır ya da iki buçuk yıldır pek işin içinde değilim. Hı hı. Kendi yoğunluğumdan ya da kent dışındaki ilişkilerimden bir miktar işte Mardin deneyimim var ya da yurt dışındaki süreçlerden ben çok dahil olmadım. Olamadım diyelim. Evet. Ama devam edeceğini ümit ediyorum. Bilmiyorum sonrasında tekrar ne yaparız ne deriz onu da bilmiyorum. Tekrar üstümüze göre düşerse devam ettirmek de isteriz. O ilginç bir hikaye bizim birkaç arkadaş ki işte bir iki kişinin ismini çok saymam gerekir herhalde. Öncelikle Yeşim'i söylemeliyim. Yeşim Alemdar ve Murat Çıvı. Bir şekilde bu işi nasıl canlandığınız hikaye? Yan yana işte Erces'de e, o eğitim süreci devam ederken bir, bir şeye ihtiyacı, yani bir, bir şey bize yetmedi hmm. işin açıkçası. Bunu Odayla görüştük, yapabilir miyiz diye tartıştık ve bir demo hazırladık her şey ötesinde. E, ve ikna ettik, biz bu işe başladık. E, 2000, işte 2002'de ilk sayımızı yayınladık. Arkasında böyle bir 1,5-2 yıllık bir mutfak hazırlığı var. E, son sayıları da işte parça parça eklenerek, çıkararak devam ettik. En son yanlış hatırlamıyorum herhalde 2011 ya da 2000, 2011 herhalde son sayı çıkardığımız dönem yani benim en son editörlüğünü yaptığım kısım oydu. Parça parça aslında kendi içimizde de bir hiyerarşi örgütleyerek yani tek bir kişiye bağlamadan e, grup içinde yönlendirdiğimiz bir süreçti ve biz bunun hep bir e, ulusal düzeyde gitmesini öncelikli kıldık. Ee, odaya da hep bunu böyle anlattık. Yani yerel bir yayın yapmaktansa ki o bülten olarak zaten devam etsin. Hı hı. Etti de e, yapıldı, eksik kaldı, tekrar başladı durdu. Ama Tolun e, Türkiye'deki eksik kalan o hani... Biraz ulaşılması güç İstanbul medyasından kopmuş Hı. yeni bir kanal açması önceliğimizdi aslında bu böyle kayserinin kendini merkez olarak tanımlamasıyla ya da bir merkez bakış açısı tanımlamasıyla da bence ilişkisi olabilir olabilir o açıdan da olabilir ama hani bir Kişilerin miktar aslında en yani o merkezi yok etmek yeni ha. bir e, her şeyin tek bir yerde olmasının ötesinde başka işte şeylerde o. yapma deneyimiydi e, bize çok şey kazandırdı yani her şeyin ötesinde yazma deneyimi tabii ki çok etkiliydi çok farklı insanların yazım dilleriyle başka bir deneyim kazandık, networkler kurduk, bir sürü kişiyle kontak haline geçtik, Türkiye'deki birçok mimarlık okundaki akademisyenle ya da yurt dışındaki insanlarla iletişim haline geçtik ve dergi bir çizgi oturturdumuzu düşünüyorum, benim hani farklı kıvamda bir dergiydi, hala da öyle o tatta kalmasından mutluyum, o bir projeydi, umarım devam eder, etmese bile onun sayısının bir, bir panit de yani özel bir yer, yeri olacağını eminim. <gülüyor> e çünkü dosya konuları üzerinde çalıştık. Onlar hani kolay örgütlenebilir işler de değil. <gülüyor> e, evet duyurular yapıyorduk. Bir sonraki sayımızın konusu buydu ama arka mutfağın arkasında aslında kimden ne yazılır, nasıl sürdürülür? E, böyle davet usulüyle gittiğimiz bir işti. Peki kentin buna bunu beslediği alanlar oldu mu? Mesela orada istersen Kayseri'yi ee, biraz konuşalım. Kentle ilgili bizim kent ve kültür diye bir başlığımız vardı. Mutlaka Kayseri'yi bunun içine katmaya çalışıyorduk. Yani madem ulusal bir iş yapıyoruz, Kayseri'den bir takım du durumların, mimarlı eleştirilerinde ulusal çapa geçmesini Hı. önemsiyorduk işin açıkçası. Bununla ilgili yani ben mesela çok şey yaptım, çok rahatlıkla konuşabilirim. Buradaki birçok yapının... E anlatılmasını sağlayan ya yazılar örgütledim ya yazdım. Birilerini yönlendirdik. Ee, yani biz hani genel anlamda üyelerimizden çok mutlu olanlar da vardı bu süreçten. Öte yandan da ama biz bunu okumakta zorlanıyoruz diyenler de vardı. Hı hı. Biz de hep diyorduk yani bu bir akademik bir iş. Ee, odanın buna da el atması lazım. Ee, yani Tabii. hani biz günceli ve işte proje yapmadık hiç mesela. Yani bir yapıyı alıp işte bilmem kimi binası şurada yapıldı planı budur diye basmadık. Onun ötesinde e, kentin kültürüne bir şey kazandırdıysa onun üzerinden başka bir yorumlama değerlendirme hiç istedik. Başka bağlantılarla konuştuk. O en eleştirildiğimiz da herhalde. Yani bizim yapımızı basmıyorsunuz hı hı. tartışması. Ama ona dilendik. Başarılı olduğumuzu kabul ettirdiğimizi de düşünüyorum. Kayseri'nin görünürlüğünü arttırdığına katkı sağdığına da %100 eminim. Çünkü orada yayınladığımız yazılar üzerinden yani dışarıdan çok talep ya da tepki de aldık diyelim. E, çok yorumlamalar oldu. Kayseri birçok kişinin gündemine geldi. Yeni araştırma konuları oldu vesaire. E, belki bunun hemen peşi sıra şunu söylemem lazım bu yayın noktasında. E, geçen sene bastığımız e, yine iki arkadaşımla Burcu Ceylan ve Ahmet Erdem Tozoğlu Kayseri'nin 20. 20. yüzyılı derlemesi. E, Kayseri dışından çok yazı var. Dışarıdan kentte bakan insanların da bu işe dahil olmasını sağladık. 18 yazılı kişinin içinde olduğu bir derleme hazırladık. Hı hı. Kentin o yüzyıllık serüvenini e, incelemeye çalıştık elimizden gelince. Tabii ki artı seksisi vardır. Bunu bir başlangıç olması hep önemliydi. Yani burada konuşulan çok şey var. Kayseri e, mimari açıdan çok zengin bir kent. Hı hı. Çok geçmiş olan bir kent. Acıdan Coğrafya acıdan inanılmaz bir <gülüyor> yer. Yani. Hani 1900 başına gidince e, ilginç bir kültür var. Evet. E, yani, ee, kozmopolit bir yaşantı var. Sadece bir gruptan oluşmuyor. Yani kentin üçtekisinin gayrimüslim olduğunu biliyoruz. Ticaret başka noktalarda yürüyor. Hatta evet. ticaret kökü işte e, çok geriye gidiyor. 8000 bin yıllık bir geçmişten evet. bahsediyoruz. Ee, böyle bir kentin e, mimarlığının da e, basit ve tek düz olması mümkün değil. Genleri ticaret ya, evet, olan bir kentin. Evet, Aynen öyle. Mi? Yani her köşesi, her sokağı hani son zamanlarda yapılan yeni yerleşimleri bir tarafa ayırarak konuşuyorum ki onların içinde çok şey var. Hı hı. Ee, özellikle merkez ve çeperi ilginç e, eserler barındırıyor. Ee, onları ...incelemek, anlatmak, yazmak gerekiyor yani. Hani İstanbul üzerine çok şey yapılır, Ankara üzerine evet. çok şey yapılır. İstanbul ve Ankara bile kıyas kabul etmeyecek noktadır ama... ...Kayseri önemli bir mimarlık araştırma evet. alanı olarak görüyorum. Bir, ben buradan çok besleniyorum işte açıkçası. Evet iyi olur herhalde bunun de birçok araştırmacı çekeriz diye düşünürüm iyi bir reklam işte Anadolu kentlerinde aslında üstüne gidilmemiş belki böyle de çok fazla bir şey çok. var yani e, belli merkezlere odaklanılmış olmaktan olmuş olmaktan kaynaklanan bir yığılma var tabii ama kaçınılmaz bir şey tabii. yani bu hani akademinin Hı -hı. gelişmesi üniversitenin kurulumuyla ve onların yapılanmasıyla ilgili bir şey bir, bir durum yani siz okulu genişletmek istiyorsanız başka şeylere imkan vermeniz gerekiyor evet. yani ya da zorlayacak insanları buraya e, taşımanız gerekiyor. O... Peki böyle şeyden bahsetmek ister misin? Bu kentin içinde böyle sürpriz bir projelerden <gülüyor> ben çıtgı bu yeşil alanlarla ilgili bir şeyler var galiba değil mi? Planlamla <gülüyor> onlardan bahsetmek ister misin? Ya da dümdüz bir kent burası yani yani e, bazı yerleri bisiklet zorlanmaya çalışılır ama çoğu Anadolu kenti aslında bunu kendiliğinden hazır bir alan gibi. Onlara da çok ihtimal veriyor. Bir de tarihsel katmanları da çok fazla. Yani kenti sadece hava fotoğrafından bile baksanız burada okunacak çok fazla şey var mimari olarak. Ee, fazlasıyla var. Yani dışarıdan bakan bir göz ya da işte en yavan anlamıyla evet. diyelim işte burası Selçuklu kenti derli geçer gider. Ben ona çok itiraz ediyorum. Evet çok Selçuklu eseri var. Çok da değerli eserler. Her birinin özel bir takım durumları var. Ama özellikle 1923 sonrası ya da 30 sonrası yapılan eserleri üst üste koyduğunuzda ya da bir miktar geçmişine dönelim. Yani 1800'den itibaren yani 1800'den sonra, 1800'den sonra konuşalım. Burası çok önemli sivil mimari hareketin olduğu ve sonrasında Cumhuriyet Mimarlığı'nın yoğun izlerinin görüldüğü bir kent. Aslında bütün o süreci de doğrudan yaşamış yani modernleşmeyi bütün o kapitülasyonlardan başlayarak yaşamış bir kent o çok ilginç bir deneyim hani bunu İzmir için konuşuyoruz İstanbul için konuşuyoruz ama Anadolu'da çok az yer için bunu konuşabiliriz bunun üzerini çok güzel görüyoruz çok çok çok eser var. Yani evet. çok nadir eserler. Biliyor ki 90'da işte böyle bir şekilde elime geçmiş bir yayın var. Eee basılmış, Japonya'da basılmış. Dünyanın en iyi 500 binası arasında Kayseri'de Melik Karahisarı'nın yaptığı bir bina inanıyor. Brüt betondan. Mesela. Şu an o hali kalmadı başka hesap. Ama e, işte Vedat Dolakay'ın yapıları var. İşte belki yani, yani tabii ki Karahisarı'nın birçok yapısı var. E, birçok şey konuşabiliyoruz. Çok, çok, çok ilginç mimari binaları arada cımbızla çekip okuma şansı var. Ya da kentin kendisi de ders gibi. Evet yani kentin Coğrasyası kendisi zaten tamamen ders. Ee, Özner planlıyor yıllarda. Evet. İşte Kemal Ahmet Arı sonra devam ettiriyor. Ki 70'lere kadar onun planı üzerinden gidiliyor. Sonra ufak dokunuşlarla kent büyüyor. Ama o hep ana plan kararlarının üzerinde hareket ediliyor. Tabii ki bütün Türkiye'nin yaşadığı o politik göre bir takım yanlışlıklar ya da eksiklikler diyelim mutlaka söz konusu ama e, kendini bir şekilde koruyabilmiş e, ve yaşatabilmiş bir kent aslında. O, gelip görünmesi ve yaşanması gereken bir e, kent değil mi? Kesinlikle öyle <gülüyor> ve uzun süre kalınarak evet. görülmesi gereken bir kent. Çünkü bir günde bitebilecek bir yer yok. Evet. Yani bazı kentler vardır ki gezersiniz tamam işte bu kadar dersiniz e, yeter size ama burada çok etrafiyle bir tık ilginizi çekecek çok şey çıkar evet son zamanlarda mimarlık yine bu kentte çok gündemde özellikle şehir stadının yeniden yapılanması ya da onunla başlayan süreç diyelim yani 2000 sonrası planlama dönemi mimarlık yine bu kentin çok merkezinde yeni yapılar dikkat çekici biçimde böyle medy ne medyatik diyelim hani dergilere basılacak işler yapılıyor projeler üretilmeye çalışılıyor ee, zaten hani bunun izlerini okuyoruz, çevremize de görüyoruz bu ee... Mimar yine gündemde bu kentte. Yani senin başta söylediğin o yeşil alan meselesi de bu ara bizim zorladığımız bir kanal. Ama merak etme ee, anlattım ee, anlattım. Sıkıştırmayacağım Sıkıştı çünkü zaten <gülüyor> süremiz bitti. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bunu başka zaman evet, anlat anlatalım. Gerçekleştiği zaman gelip tekrardan konuşacağız. projeler güzel. dosyasına koyalım. Bunu çok Aa, teşekkür ediyorum. Daha iyi ediyorum olur. Ben. ben teşekkür ederim. Harika oldu. Vakit ayırdın. Ve hızlı bir böyle bir e, giriş yaptık aslında Kayseri'ye. E, evet ve konuşacak de çok şey var. Davet etmiş olalım herkesi. E, Niña teşekkür ederim. Very good. Spirit. Açık mimarlık. De Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan taşkın.